Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet bugün Can'a sorduğum bir soruyu sana da sorayım. Yani bu dünyanın bütün büyük elçiliklerini ve Tüm diplomatik şeylerini dinlemek normal bir durum mudur yoksa normal midir? Başkaları yapıyor, Amerika'da yapıyorum demiş zaten. 1200 e, önce 1200 yılında yapılmış bir antlaşmadan, Kadeş Antlaşması'ndan bu yana bence görülmüş en büyük diplomatik skandal. <gülüyor> ama ne diyorsun sen? Ee, evet, biraz evvel dediğin gibi o biraz... E ne var herkes yapıyor ben de yapıyorum <gülüyor> Ar şey iddiası bunu açıkça Arkadaşlar, söylemiş ya bir e, evet şöyle desin. diyor konuşmasında Obama siz biraz evvel verdiniz daha detaylı birkaç daha ilave detay ila söyleyebiliriz diyor ki bütün e, istihbarat servislerinin yapacağı budur zaten Diyor, yoksa bunu yapmıyorsa istihbarat servisini kapatsınlar diyor bunları evet. yapmayacaksa ne için var ki istihbarat servisi diyor bütün istihbarat servisleri Belki benim sabah kahvaltısında Ne yediğimle çok ilgilenmezler Ama ilgilenirler de biraz iması da var Sabah kahvaltısında ne yediğimle ilgilenmezler Ama kendi e, e, Başkanları Başbakanları veya temsilcileriyle yapacağım Görüşmede hangi konuları Öne çıkaracağımı önceden öğrenmek için e, Çırpınırlar diyor e, Dolayısıyla biz de çırpınırız <gülüyor> Anlamına Herkes yapar bunu e, diye söylüyor. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse bu e, yanlış değil. Bu bir doğru. Herkes doğru. yapıyor bunu. Bu doğru. Ama e, doğru olması, meşru olmasına anlamına gelmiyor. Ve bir, hukuki ikincisi, olduğu anlamına tabii, da gelmiyor. <gülüyor> e, i̇kincisi, hukuki olduğunu, yani meşru, yani hukukiliğini kendisi bir şekilde örtmeye çalışıyorlar. Onu geleceğiz şimdi yasalarla, kendilerine uygun yasalar çıkartarak özellikle bu 2008'de çıkan bir yasa var. Ee, ona biraz sonra geleceğim. FISA, uh, Foreign Intelligence Surveillance Amendment Act mesela. Ee, bunu hukukileştirmeye çalışıyor ama hukuki olması, ben yasayı yaptım. Ee, bütün Amerikan vatandaşı olmayan herkesi dinlerim. Çünkü Amerikan vatandaşları dördüncü, anayasanın dördüncü şeyine göre, e, aman bununla göre e, yasala çerçevesinde izlenmesi zor. Ama Amerikan vatandaşı olmayan herkesi, dolayısıyla Amerikan anayasası koruması altında olmadığı için fütursuzca izler, bilgilerini depolarım, benim yasam bunu izin veriyor demek ne kadar meşru olabilir. Tabii burada bir bu meşruiyet sorunu var, hukukilik sorunu var. Yani bir meşruiyet var, bir hukukilik var, bir de dengesizlik de var. Yani bütün herkes yapıyor tamam da, bir e, İtalya'nın Amerika'yı e, izleme kapasitesiyle Amerika'nın İtalya'yı izleme kapasitesi arasında büyük bir orantısızlık var. Yani orantılı dengeli bir şey olsa diyeceğim kendi hani bu kabul edilecek bir şey değil ama nükleer işte, denge gibi her iki, iki büyük süper gücün elinde e, atom bombası var dolayısıyla kimse atom bombası kullanamıyor bu öyle değil ki. E, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde Prism e, programı e, çerçevesinde, Prism programı e, dünya elektronik iletişimini izleme programı e, ve bu Prism programı çerçevesinde e, Microsoft 2007'de, Google 2009'da, Yahoo 2008'de, Facebook 2009'da, Poltalk 2009'da, YouTube 2010'da Skype 2010'da, AOL 2011'de, Apple 2012'de yapılan anlaşma olduğu iddia edilen şeyler şirket bu adını saydığım şirketler bunu reddediyorlar ama iddialar odur ki bu verdiğim tarihlerde bu şirketlerle Amerikan National Security Agency arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde. E, istenen bilgilerin onlara aktar, aktarılması e, uygulaması başlanmış. Yani National Security Agency'nin istediği bilgileri aktarmaları. Bu e, talep üzerine olan, bir de bütün bu verileri bütün dünyadaki e, cloud üzerinden sirkülasyona giren, yani o elektronik bulut evet, e, cloud üzerinden e, sirkülasyona giren bütün bilgilerin depolandı ve e, yeri de e, şeyde e, Utah'ta e, bütün elektronik kayıtların toplandığı National Security Agency'nin bir e, yeni depolama merkezi var Utah'ta. Utah Utah eyaletinin e, çölde bir e, küçük kasabada. E, bütçesi 2 milyar dolar. Bütçe to, e, kop kayıtlama ve kopyalama bütçesi ve bütün elektronik e, bu koy, işlemlerin kayıtlarını ileride geriye dönük olarak kullanmak üzere e, depolayan bir e, inanılmaz bir e, hafıza kapasitesi. Evet, right. burada bu noktada bir ufak parantez açayım ben de lütfen. E, yani Glen da e, bu Mülakatlar sonucunda Guardian'da yazan bağımsız gazeteci evet. Greenwald'a geldi. Yeni açıklamalar da olacak diyor bu sızdırmalar. Guardian, Greenwald ve diyor ki bir milyar cep telefonu konuşmasını günde depolara atacak. Data depolarına, veri depolarına ve orada stoklayacak. Ve bu daha önce mesela gene Obama'nın ve onun adamlarının söylediği bir şey vardı. Ama dinlenmiyor. Sadece telefonların şeyleri bakılıyor. Yani kim kimle konuşmuş şeklinde. Evet. Evet. Öyle değil diyor işte şimdi Greenwald. Açıkçası istendiği anda, istendiği içeriye anında ulaşabilecek bir sistemi de kurmuşlar. İşte bu sistem... Evet, Benim bahsettiği sistem bu sistem işte. Evet. E, geriye dönük e, bütün yani işte, su, şöyle Amerika e, e, Amerikan yetkililerin savunmaları şöyle ama biz dinlemiyoruz diyor. Evet. Yani şunu al, şunu demek istiyor. Sen şu anda e, Amerika, gerçi bizi telefondan dinlemesine ihtiyaç yok, radyoyu açarsa da dinleyebilir ama <gülüyor> farz edelim ki biz ikimiz konuşuyoruz <gülüyor> cep telefonundan. O anda sizi dinlemiyorum diyor. Tabii dinlemiyor nasıl dinlesin bütün dünyaya aynı anda. Fakat stokluyor ve ondan evet. sonra bir gün e, Ömer Madra e, bir e, şüpheli konumunda ismi çıktığında Ömer Madra'nın yaptığı bütün telefon konuşmalarını depodan çıkartıp ö, önüne koyuyor. O, neler çıkıyor neler çıkıyor. <gülüyor> Ya, bu noktada belki şeyi de eklemek lazım mesela Google'dan bahsettik Facebook'tan, Twitter'dan bahsettik bu gibi şirketler geçtiğimiz yıllarda her sene e, bir Twitter, şeffaflık Twitter, raporu e, listede Twitter yoktu yok mu onu, ha, hayır listede Twitter yoktu ayrı bir şirket ben onu pek bilmem bu işleri Twitter ayrı bir Aha. şirketse e, benim e, ...gazetelerden topladığım listede Twitter yoktu. Ama Banki çok yeni olduğu için daha yoktu. Ama e, Google var, Yahoo var... Google üzerinden e, konuşabiliriz. Var. Bu tip şirketler şey yapıyorlardı... sene e şeffaflık raporu çıkarıyorlardı... ...her çeyrekte... ...ve e, hükümetlere ne kadar bilgileri sağladıklarına... ...ne kadar bilgi talep edildiğine dair de... ...rakamları ortaya koyuyorlardı... Evet. ...ve kendi web sitelerinde de yayınlan, evet. yayınlanıyor evet. bu. Evet. Bunun da kocaman bir yalan olduğu ortaya çıktı galiba... eğer yani ...bu bilgiler doğruysa... ...sınavdanın dedikleri... Şimdi, e, Evet onu bilemiyoruz tabi birincisi e, talep ettikleri bilgi yani şöyle iki tane şey var bir bu şirketlerin e, bilgi talebi e, e, National Security Agency'nin sistemli olarak bazı kişiler ve bazı hedefler diyelim kişi olur kurum olur bilmiyoruz bunları herhalde hem kişi hem kurumdur bazı hedeflere yönelik <gülüyor> bilgi aktarılması talebi olduğunu e, biliyoruz bu e, Can'ın biraz evet senin söylediğin çerçevede de bu şirketler bazı bilgileri aktardıklarını söylüyorlardı ama bunun ötesinde o söylenenin ötesinde bilgi aktarılıyor mu soru işareti İkincisi de bu şirketlerin serverlarına girerek ki diyorlar ki bizim serverlarımıza girenmezler çok şeydir falan ne kadar güvenlidir, kapalıdır, ne kadar National Security Agency bunlar şifreleri vermekte direniyorlar, ne kadar National Security Agency onların şifrelerini kırma kapasitesine sahip bilmiyoruz. Ama olma ihtimali çok yüksek. Bu şirketlerin serverlarından bilgiyi kendilerinin girip toplamaları, üçüncüsü de ortalıkta dolaşan her şeyi kaydederek zaten bu şirketlerin kendilerinin Ortalıkta dolaşan dışında bilgi, Facebook'un e, ortalıkta dolaşan dışında bir bilgi toplama kapasitesi yok zaten. Ama önemli olan o bütün ortalıkta dolaşan bilgiyi, elektronik bilgiyi bir yerde toplamak. Ve düşünebiliyor musunuz bu, e, şu biraz evvel saydığım e, bilgisayar iletişim hizmeti veren e, şirketlerin hepsindeki e, toplanmış bilginin bir yerde toplandığını, yani inanılmaz bir Tabii evet, bu çok yani... çok büyük işlem kapasitesi olan bilgisayarlar gerektiriyor çok çok büyük bu Zaten... bizi aldatıcı aldatıcı derecede espriye falan bir şey yapıyoruz ama yani bu hakikaten dünyada sivil toplumun basının ve hatta hukuk sistemlerinin hukuk yargı erkinin falan da tamamen çökmesine yol açacak ve Korku imparatorluğu dedikleri şey bu. Yani bir demokrasiden bahsediyorsak asla sivil toplumda ve demokraside olabilecek bir şey değil bu. Değil, ve değil, galiba da kaybediyoruz bir dünya sivil toplumu olarak da bunu kaybetmekte olduğumuz anlaşılıyor yavaş yavaş. Evet ya yani ya da ya da baş, bazı açı, bazı bazı e, kanallar bazı iletişim kanalları kullanılmayacak. Onlar e, yerine daha kapalı kanallar kullanılacak. Belki elektronik İletişim yerine bazı bazı konularda eski sisteme döneceğiz ve güvercinin ayağında evet. bilgi yollayacağız falan. Ama tabii şu boyutu bir o kadar önemli. Şimdi biz bunu daha çok kişilere yönelik bilgi toplama ve çok önemli tabii bu dediğin gibi yani temel hak ve özgürlüklerde inanılmaz bir tehdit sürekli tehdit unsuru ee, ama diğer taraftan bir de bunun e, e, endüstriyel sa, sanayi tarafı <gülüyor> var ki o inanılmaz tabii. o inanılmaz yani e, üretilen e, malın e, içeriğinin e, teknik e, gizli bilgilerinin e, maliyetinin her şeyinin e, şey yapıldı kaydedilmeye çalışıldı elde edilmeye çalışıldığı bir şey şimdi şurada çok ciddi bir şey var ciddi bir sorun Obama'nın dediğiyle ilgili birkaç Avrupa Birliği temsilciliklerinde üst seviyede çalışma insanlarla konuşma fırsatım oldu son günlerde bu Edward Snowden'ın ortaya döktüğü bilgilerden sonra tabii ki bu bir sürpriz değil onlar için. Yani şimdi kalkıp e, François Hollande veya e, Angela Merkel Aa, nasıl yaparsınız biz böyle şeyleri hiç duymamıştık diyorlarsa tabii ki bir e, riyakarlık örneği. Elbette biliniyor e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, böyle bir dinleme çabasında olduğu. Elbette buna karşı önlemler sürekli alınıyor ama söyledikleri şöyle bir şey var. Bir ülkenin, Avrupa Birliği Komisyonu'nun daha da az, hiçbir ülkenin elinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki bilgisayar kapasitesi yok. Dolayısıyla e, bu sürekli verilen bir mücadele var. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilgisayar kapasitesi bu koyulan duvarları, şifreleri ne yapıp edip ee, az veya e, kısa veya biraz daha uzun bir zamanda kırıyor. Onlar yeniden yeni şeyler yapmaya çalışıyorlar ama yaptıklarından çok kısa bir zaman sonra veyahut orta bir zaman tarafında gene kırılıyor. Yani inanılmaz bir sürekli mücadele var. Evet ee, ve şimdi... Almanya'nın özellikle de iktisadi bakımdan Amerika'ya nazaran daha iyi bir durumda olmasının da bu ekonomik casusluğu da çok arttırdı yolunda epey. Marjale Aynen Amerika, ve Almanya açısından daha çok ekonomik casusluk. Dikkat ederseniz 38 ülke sayılıyor. Evet. Türkiye'nin de içinde olduğu. Bunların bir kısmı ağırlıklı olarak iktisadi casusluk, bir kısmı siyasi olarak hassas ülke tabir ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nin en fazla bilgi toplanan yani Bayt hesabıyla en fazla bilgi toplanan İran tabii ki. Sonra Pakistan geliyor, Ürdün geliyor, Mısır geliyor, 5. Hindistan geliyor. Şimdi Hindistan geldiği zaman artık burada güvenlik kadar iktisadi e, endüstriyel casusluk e, amaçları da gündeme giriyor, girmeye başlıyor. Pakistan'la ilgili böyle bir sana, e, endüstriyel casusluk... Amacı olmadığını ta tahmin edebiliyoruz veya Ürdün'le ilgili. Ama Japonya'ya Japonya da girmişler mesela. Ondan sonra Japonya. <gülüyor> yani en fazla derken bunu diyorum. Yani evet. İran onun e, nedenini biliyoruz. Sonra Hindistan arkasından Japonya geliyor. Arkasından e, Çin geliyor. Falan filan. Yalnız diğer taraftan ilginç şeyler de söylü söyl söylüyor. E, bazı e, Guardian'de vardı. E, diyorlar ki tabii ki Sadece Amerika tek taraflı olarak yapmıyor. Örneğin Avrupa Birliği'nin e, izlenmesi, Avrupa Birliği'nin içindeki ihtilafların ortaya çıkartılması için Amerika Birleşik Devletleri ve Çin e, gizli servisleri işbirliği yapmışlar. Birbirlerine bilgi aktarmışlar. Hmm. Çin'den de şikayet ediyor. Obama nasıl hak ediyorsun evet. böyle şeyler yapma tamam. Pentagon'a girme falan diye. Geçtiğimiz ayda galiba. Yani, da bir, e, geçen ayda Obama... Çini azarladı hafifçe, hafif yolnu. Evet, evet, evet, evet. Yani evet, hak, evet. nasıl edersin filan diye. Yani riyakarlığın evet. iki yüzünün de bir sınırı varmış gibi görünmüyor doğru. Şimdi şimdi burada e, önemli bir yasa var. Biraz evvel dedin ya. Yani yasal değil. Şimdi Amerika tabii her şeyi bir yasal kılıfa e, e, sokmada çok mahirdir biliyorsun. Evet bu 2001'deki eee 2001'deki ikiz kuleler saldırısı sonrası oluşan bir yasa vardı hatırlayacaksınız Patriot Act. Bu terörle mücadele evet. çerçevesinde. Şimdi bu ben yakın tarihe kadar hep bu Patriot Act çerçevesinde bu dinlemelerin ve yurt dışındaki terörle mücadele kılıfı altında yapılan izlemelerin yapıldığını zannediyordum yasa olarak. Fakat 2008'de bu FISA yani evet, Foreign, Foreign FISA, Intelligence Surveillance Act evet. Amendment Act evet. Bu esas yasa bu. Esas yasa FISA. Yani cloud'un bütününü kopyalama yetkisi veren ama şöyle bir sınırlamayla Amerikan yurttaşları olmayacaklar. Çünkü onlar e, şeye tabirler, Amerikan anayasının dönüncü maddesine tabirler, korumaya tabirler. Amerikan yurt ABD yurttaşları olmayanları bütünüyle izleme olanağı verebiliyor. Peki bu 5 yıl e, 2008'de çıkan bu yasa e, yürürlükte mi? 2012'de Obama 5 yıl daha uzattı. Uzattı yasayı. evet. Bunlar krisacız yürürlük. Aylarca uğraştı, müdahale ettiler. Aykırı, yani yok işe yapmak için, geri aldırmak için hukuki başvurular yapıldı ama olmadı, onayladı. Fakat çok ilginç bir nokta daha var. Mesela Jeffrey Stone'la yapılmış, Harvard'da bir hukuk profesörüyle yapılmış bir söyleşi de vardı ve destekliyor aslında. Obama'yı zaten kendisi bulmuş ve Harvard'da yanına almış filan bir adam. ...ve danışmanlık da yapmış... ...diyor ki... Birkaç, ...bir hafta önce yapılmış bir söyleşide... ...demokrasi navda... ...bu açıklamalar, son açıklamalar yapılmadan... ...kendisiyle konuşulduğunda... ...hiçbir illegal ve kriminal bir şey yok... ...bunların arasında diyor... ...şu ana kadar... ...anayasaya aykırı illegal bir şey söylenemez... ...diyor... ...ama bunlar... ...bütün bu yeni açıklamalardan, yeni ifşaattan önceydi. Şimdi ne düşüneceğini çok merak ediyorum Profesör Jeffrey Stone'un... ...çünkü tamamen illegal, her türlü şeye aykırı olduğu apaçık ortada... ...Uluslararası Konvansiyonlara da bunu. Şimdi Uluslararası Konvansiyonlara aykırı ama Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına aykırı olmadığı için... <gülüyor> evet. Ee, gene e, bunun bir legal hiçbir e, kötü amaçlı e, faaliyet olmadığı Amerikan Birleşik Devletleri yani Amerika Amerika Birleşik Devletleri yurttaşların özgürlüklerini sadece e, temel hak ve özgürlüklerini korumakla mükellef tipim, diğerleri e, yok hükmündedir e, fikriyatında olduğu sürece zaten hep legal olur bunlar hiçbir e, illegal Amerika'dakilere yönelik bir şey olduğu zaman o e, biraz evvel söylediğin fikir ha şimdi yasadışı olmaya başladık diye. Guantanamo'da da Amerika Birleşik Devletleri yurttaşlarını tutmakta zorluk çektiler zaten. Evet ama şimdi zaten onları da e, her yerde öldürmekte filan da kendilerini serbest hissettikleri için yani çok enteresan bir noktaya doğru geldi. Ee, mesela ilginç bir nokta daha var. Neden e, açığa, e, kendisi ortaya, Snowden niye ortaya çıktı sorusuna da Chris Hedges diyor ki muhtemelen diyor Glenn Greenwald'ın bütün e-mailleri, e, telefon konuşmaları ve her şeyi izlendiği için zaten bulacaklardı Snowden'la görüşme yapmış olduğunu eee ondan önce kendisi çıktı çıkmış olabilir diyorsun oradan için ki çok e, akla yakın geliyor doğrusu. Her şeyi izliyorlar çünkü. E büyük ihtimalle tabii evet. büyük ihtimalle, büyük ihtimalle şey izliyorlar. Şimdi e, <gülüyor> bu e, hedef ülkeler arasında e, tabii e, çok ses çıkartanlar daha fazla Fransa, birleş, şey bir Avrupa Birliği temsilciliği. Yalnız şunu da birkaç makalede gördüm. Tabi bu üç ayrı yöntemle izleme yapılıyor. Şimdi elektronik iletişim izlemesi yapılıyor. Şimdi şu ana kadar hep onu konuştuk. Elektronik iletişim izlemesi. Fakat sadece onu yapmıyorlar. Ben... Aynı zamanda klasik e, yöntemler. Yani böcek yerleştiriyorlar. Böcek yerleştirmek ve kadeşten kalma yöntemler. Yani <gülüyor> kadeşten kalma yöntemi bilmiyorum ama bizim çocukluğumuzdaki e, hatırlar mısınız? Bu, mektupların bazıları. Böyle hafif açılmış gelirdi. Evet. Buhara tutup açılıp yapıştırılardı. Evet. Aynı yöntemlerle yazılır. Can yazılı... hatırlamıyor. bilmiyor onu. geliyor. Yani tam açılmazdı da o buhara tutarlardı. Buhar tutunca açılır onun. Zamkı açılır. Ee, i̇çindekine ne var ne yok bakılır. Ondan sonra Teknak. ustaca onu yeniden yapıştırmaya çalışırlardı. Bazen belli olurdu. Ahmet, Ahmet Bey çok özür dilerim. Sözünüzü kestim ama benim ufak bir sorum var vaktimizin sonuna doğru geldik. Şimdi bu projeye baktığımız zaman 2007'de ortaya çıkan bir proje bu. Ve evet 2008'de e, yasası geçiyor. Evet. Başkan Obama'dan önce gelen bir proje. Baş, evet. Başkan Obama'nın seçim donörlerine baktığımız zaman da bunların arasında en yüksek e, bağış yapanlar arasında Microsoft ve Google gibi iki tane firma var. Yani, evet. Microsoft ve Google başkan Obama'ya bizim gibi iklim değişikliği konusunda bizim iklim değişikliği konusunda olduğu gibi bu konuda bir umut bağlamış olabilirler mi diye bir sorumu, kafama bir soru takıldı açıkçası yani şundan bahsediyorum Obama bir umut olabilir miydi bu projenin ortadan kaldırılmasına ya da bunun devamının gelmemesine dair zannetmiyorum, zannetmiyorum. çünkü bu Amerika'da herhangi bir başkanın yok yapmayalım diyebileceği bir proje değil. Yani Amerika'da büyük bir e, siyasi devrim olması lazım. E, böyle bir başkanın e, böyle bir projeye karşı çıkması için. Evet, şimdi... Yani zannetmiyorum bu ne olursa olsun yani cumhuriyetçi demokrat ne olursa olsun önüne gelen bu projeyi hani biraz daha e, daha denetimli biraz daha az denetimli olması konusunda belki biraz şey vardır e, müdahale imkanı vardır ama engellemesi bunu yapmıyorum demesi mümkün değil bunu yapmıyorum de bunu yapmayalım dediğinin ertesi günü veya ertesi ayında e, bir e, Amerikan elçiliklerine dönerek bir tane saldırı olur ve ondan sonra bütün yükümlülük benim her şey benim üzerime yıkılır korkusuyla zaten yapar. Peki şimdi Fransa yani sınoduna suno, bir, bir iltica hakkı, sığınma hakkı vermeyecek mi yani bütün bu patırtıdan Kim? Fransa mesela. Ya da Almanya. Valla 21 ülkeden istemiş. Bunların arasında tabii ilginç ülkeler var. Ya oraya da iltica etmek düşündür mü dediğinden ülkeler var. Çin gibi mesela özgürlükler ülkesinden iltica istemiş. Küba, Venezuela, Brezilya, Çin, Almanya, Fransa. Ama benim anladığım kadarıyla iş e, Rusya'da kalmasıyla bitecek gibi gözüküyor. E, büyük ihtimalle. Çünkü şöyle bir şey sorunu var. E, bütün ülkeler diyorlar ki ekvator dahil olmak üzere. Yani ekvator, bütün ülkeler değil mi? ekvator en azından bunu söylüyor. İzlanda da aynı şeyi söylüyor. E, tamam... E, iltica etsin ama en azından bizim topraklarımızda olması lazım birisinin yani bizim elçiliğimizde e, topraklarında olması lazım birisinin iltica talebinde bulunabilmesi Assange'in yaptığı, e, yaptığı, yaptığı gibi efendim? Assange'in yaptığı gibi aynen, aynen yani yasalar öyle bir dedikleri çok yanlış değil <gülüyor> e, ama şu anda Rusya'da bir e, uluslararası e, toprakta e, havaalanında uluslararası alanda bulunuyor ama büyük ihtimalle e, Rusya'da e, Rusya'dan iltica e, talebinde bulunacak ve Rusya verecek gibi gözüküyor edindiğimizlerin çeşitli e, ülkelerin tepkilerinden ama Fransa'da e, çok geniş bir konsensüs var e, bu e, kahraman diyelim tırnak evet. içinde e, bu kahramana iltica hakkı verilsin e, konusunda çok geniş bir konsensüs var tabi Fransa'da var Almanya'da var. Almanya'ya da müracaat. 21 ülkeye müracaat da bulunmuş. Evet, son yaptığı açıklamayı da Sabah okuduk. Son derece evet. çarpıcı ve etkileyici yani cesur ve e, hukuk, e, haysiyet sahibi bir insan gibi gözüküyor doğrusu çok. <gülüyor> e, evet, e, yani ben hay, e, ailemden, hayatımdan e, büyük fedakarlıklar yapmayı bu iş için göz... E, bu, bu iş bu, bunun için göze aldım. Diyor. Hiç vazgeçmedim ee, diyor. Çünkü hukuk önemlidir diyor. Ve ben evet. ne inanışlarımdan hem de benim bu bugüne kadar beni destekleyen, tanıdığım tanımadığım insanların verdiği dayanışmadan da çok etkilendim. Ee, devam edeceğiz diyor mücadeleye. Bu daha başlangıç Şimdi, demiş. Bu daha başlangıç demiş. Şöyle bitirelim. Obama dünkü konuşmasında tabii şöyle bir şey de söylemiş. Müttefik Avrupa ülkelerine istedikleri bütün bilgileri vereceğiz. Peki Sen... e, istedikleri bilgileri nasıl ver, yani verecekler? Zaten Amerika, o ülkeden aldıkları bilgileri evet. mi verecekler yoksa? Ha şimdi daha ilginç bir şey aklıma geldi bunu okurken e, dedim ki belki de Amerika. Hani bizim polis de biliyorsunuz sanığın bilmediği, kendisi evet. hakkında bilmediğini bilir. Belki Amerika bu bütün müttefikleriyle ilgili müttefiklerin kendisi hakkında bilmediklerini de verecektir. Belki <gülüyor> Kesinlikle. Böylece, böylece hiç olmazsa müttefiklerin kendilerine ayrı tutmaları, ne olduklarını titreyip kendilerine <gülüyor> gelmelerini yani, de evet. Amerika Türkiye'den çok esinleniyor bence. Bence de evet <gülüyor> bence de. Belki bir şeyde falan koyar biriki CD bir iki dosya e, CBE iki parça bir şeyler. Belki <gülüyor> çok teşekkürler abi görüşmek üzere. Ahmet İnselle Ufuk Turu Açık Radyo Program Destekçisi olun.